Mes müddeti ne zaman başlar hocam? Buyurun. Kişi ayaklarını yıkadıktan sonra veya tam abdest aldıktan sonra mesleri ayağına giyer. Bu abdesti bozulup yeniden abdest alacağı zamandan itibaren mesin müddeti başlar. Eğer kişi seferde ise 3 gün 3 gece yani 72 saat süreyle o andan itibaren yani 72 <gülüyor> saat süreyle meslerinin üzerine mesih yapabilir. Ayaklarından çıkarmadığı sürece 3 <gülüyor> gün 3 gece 72 saat sürece süreyle mesih yapabilir. 72 saat dolunca artık e, mesleri ayağından çıkarıp yeniden abdest alacak olduğu zaman ayaklarını yıkayarak o mesleri yeniden giyebilir. Ve yine 72 saat süreyle mes yapabilir. Ama seferi değilse, mukim ise tabii ki 24 saat süreyle mes yapabilir. 24 saat dolduktan sonra otomatik olarak o mesi bozulur. Ve e, yeniden mes yapabilmek için mesleri ayaktan çıkarıp Efendim ayakları normal yıkadıktan sonra mesler giyilir ve sonra abdest alırken de üzerine mesle yapılır. Yani kısaca mukimlerinki 24 saat, hı hı. seferilerinki 72 saat, 3 gün 3 gece. Ama dediğim gibi ayağa giyildikten sonra abdest bozulunca, abdest alırken işte o andan itibaren mesle süresi başlıyor. Hocam herhangi bir sağlık problemi olmayan kardeşlerimiz de, Mesih giyip bu şekilde olabilir tabii, mi? Tabi tabi yani isteyen herkes yani Hı -hı. sağlıklı olsun olmasın yani isteyen herkes hava soğuk olsun olmasın mest giyebilir. Böyle bir kolay. Üzerine mesih üzerine yapabilir. Çünkü Mughire bin Şube Allah ondan razı olsun ashab-ı kiramdan onun rivayet ettiği bir hadiste anlatıldığına göre Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz mest giymiş hiç hastalığı yarası beresi yok iken bile mesheder üzerine mesah yapmıştır. Evet.